Nereye doğru? Cengiz Aktar'la geleceğe bakışlar. Günaydın Cengiz merhabalar. Efendim cümleten hayırlı sabahlar. Günaydın. Günaydın. Magalandan başlayacağız gene. Bu hafta değil bu bugün diye yani Magalandda bugün veya bu saat. Çünkü her dakika bir şey oluyor. Ee, en son du işittiniz Gazze satın alıyormuş. Ondan sonra haberiniz var mı? Satın Bunlar. mı alıyor yoksa ee, el, el diyor yani biz biz el, el koyacağız gibi. El koyuyor el koyuyor Tabii, evet. el koyuyor ama işte iki kuruş verirmiş öyle demiş. <gülüyor> Ondan sonra e, ev yapılacakmış orada o Jared Kushner diye bir yaratık var etrafında onun o da işte çok iyi villa olur buraya diyor. Damadı. Ha, ondan sonra fakat e, peki oradaki insanlar ne olacak onları da işte ısrarla şimdi bu ısrar ya hatada ısrar aptalların aptallara özgü bir şeydir biliyorsunuz yani bu bütün bölge bütün bölge istisnasız. Asla ve kata diyor. Yani orada Gazze'den bir kişiyi çıkartamazsın. Kimse de almaz diyor. Almayacağız diyor. hala hala oraları yollayacağım oraya merak etmeyin diyor. Hala Mısır'a ve dün Ürdün eğer böyle bir şeye yeltenirseniz savaşırız sizle dedi. Yani Ürdün'ün eti ne budu ne ama yani bu bütün bölgeyi saracak bir yani kapsayacak bir, bir bir bir infilak demek tabii. O Ol, ya yani olmayacak böyle bir şey. Ya yani. ya ya da belki de bunu öngörüyorlar. Çünkü Netanyahu gitmeden önce Trump'la Çünkü... birlikte Orta Doğu haritasını yeniden çizmeyi umuyorum Bir şey söylüyordu. Olur olur. işte çocuklar oynuyorlar ya işte harita üstünde var ya yani ilkokul çocukları oynar ya onun gibi bir şey. Yani bu arada bölgesel savaş riski gerçekten var, herhalde yok mu? demiyorsunuzdur. Hayır olmaz olur mu? Var tabii. Hayır, ne? Hayır. Bütün burada tabii şey önemli olan iki tane ülke var. Yani oranın ağır topları hatta üç. Yani bir Suudi Arabistan, İran ve Mısır. Yani onların böyle bir yani bu zamanda bu yani soykırım sonrasında böyle bir şeye yeltenmeleri ve Amerika Birleşik Devletleri'ne hedemeleri beklemek abeslejikaldir yani. Evet. Yani dün, değil. dün Dün zaten 5 ülkenin lideri açıklama ortak mektup yazdılar Trumpı Bu böyle bir Gazze'nin başka yere gönderimiz kabul etmiyoruz diye. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, evet. Ürdün bir de Filistin devlet e, başkanının tanışmanı. Bir, bir, birkaç Et, gün geçti onun üzerinden bir de Arap Birliği var Özdeş. Arap evet. De var, o, e, Türkiye'de o, o, de karşı, de. karşı çıktığını söylemişti. Evet. Suriye karşı çıktın. Ekim Kim o zaman <gülüyor> buna onay veriyor? Belli değil ama başka ülkeler dedi Trump Netanyahu ile konuşmasında. Bu, bu fikre i̇şte iyi baktılar. Mikronezya, Mikronezya Nauru. <gülüyor> Bak <Bunağdırma gülüyor> ama orada böyle Amerika Birleşik Devletleri'nin kolonisi durumunda olan Pasifik'te öyle adalar var onlar olabilir çünkü onlar hep Amerika Birleşik Devletleri'yle birlikte hareket eder. Neyse işimize bakalım yani bu zır deliliklerin sonu yok yani gelmeyecek dört yıl boyunca böyle. Şimdi ahimden devam edelim bir hatırlatma Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir kere bir hatırlatmayla başlayayım Türkiye. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni 1950'de imzaladı Ömer. Sen bunları bilirsin. Evet, ee... <gülüyor> onun üzerinde biraz çalışmışlığım vardır. Biraz çalışmışlığım vardır. E, 1954'te onayladı ve bireysel başvuru hakkını da 1987'de rahmetli Özal döneminde tanıdı. Ve Ahim'in Türkiye yargısının üzerinde olduğu e, ilkesini de 89'dan bu yana kabul ediyor. Yalnız ne var ki bütün bu yani olumlu adımlara rağmen Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi gayri demokratik ülkeleri demokratikleştirmek için aktedilmedi. Demokrasiyle işleyen ülkelerdeki küçük sapmaları düzeltmek için düşünülmüştür. Yani bu hem Türkiye'de ve Türkiye benzeri ülkelerde. De tersinden anlaşılır. İşte Ahime gidiyoruz, orada işler düzelecek. Hayır, yani Ahim özellikle vatandaşları ilgilendiren, özellikle vatandaşları ilgilenen yani işte bu bireysel başkuru hakkı dedik 87'den bu yana bir bir akittir. Yani sözleşme, yani ülkeyi adam etmek gibi bir derdi yoktur yani öyle bir öyle bir işlevi yoktur ve öyle düşünülmemiştir başından bu yana. Şimdi e, her yıl olduğu gibi e, bu yılda 31 Ocak'ta e, bu sefer e, yeni başkan Marco Boschmiak e, yeni e, adli yıl başlamadan e, 2024 verilerini e, açıkladı e, 1102 karar e, almış mahkeme. E, verilerine göre 2024'te aleyhinde en fazla dava başvurusu olan ülke Türkiye. E, evet. E, 47 Avrupa ülkesinden yapılan şikayetlerin toplamı 60.350 e, ahime. Türkiye'nin bunun içindeki payı 21.613. E, yani açık ara e, birinci. İkinci ülke Rusya ki onlar ayrıldı ama bazı davalar devam ediyor. O 8 bin küsur davası var. Ukrayna'nın da aşağı yukarı öyle. Geriye kalanı da 23 bin de diğer ülkelerden geliyor. Ahim'de devam eden her 100 davadan 35'i Türkiye aleyhine. Üçte birinden fazlası yani. Çok çarpıcı evet, evet. bir oran. Evet ben benim de dikkatimi çekmiştim. 2023'te ilk sıradaydı bu senede yani 2024'te de ilk sırada başvuruların içeriğine bakıldığında büyük çoğunluğu bu 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimiyle bağlantılı olduğu görülüyor. Türkiye hakkında açıklanan 2024'te 73 karardan 67'sinde sözleşmenin en az bir maddesinin ilan edildiği tespit ediliyor ve burada ifade özgürlüğü ve adil yargılama. Hakkı, ihlalleri açık ara önde. 2024'te hiç karar açıklamadığı ülkelerde Andorra, Estonya, İrlanda ve Liechtenstein'mış mahkemenin. Şimdi Türkiye'nin orada üç tane çok önemli davası var. Ve e, ahemin bir nevi temiz organı e, statüsünde olan bu 17 yargıçlı büyük dairesi vardır Ömer malum. E, bu e, üç dosya açısından emsal oluşturma potansiyeli içeren de, e, kararlar çıkabilir e, deniyor e, raporda 2025 yılı içerisinde. Bu üç kritik davanın birincisi bu Abdullah Öcalan'ın e, davası. Ee, bu İmralı'daki tecrit koşulları ile alakalı. Ee, diğeri e, tabi ilk gezi davası ve artık yani 8. yılını idrak etmekte olan Osman Kavalayla ile alakalı olan dava. Ağırlattırılmış müebbet var Osman Kavala'nın. Üçüncüsü de Selahattin Demirtaş ile ilgili olan ve Figen Yüksekdağ. Ee, bu davalarla ilgili yıl içerisinde bu e, büyük dairenin e, yeni kararlar alması bekleniyor demiş. E, son olarak da e, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 46. maddesi gereği sözleşmeye taraf olan devletler, yani bu durumda Türkiye ve diğerleri tabii, e, AHİM'in kararlarını uygulamak zorundalar Bunun takibi de Avrupa Konseyi'nin Bakanlar Komitesi tarafından yapılıyor. Ömer ilave etmek istediğim bir şey var mı? E yani şeyi bunu daha ayrıntılı olarak da ileride konuşma fırsatı bulacağız bulmak zorundayız zaten bence bu. Ayşe Buğre ile Asena Günel'in evet. dediği bir Osman dava Kavala. hikayesi Osman Kavala'nın 7 hı. yılı başlıklı iletişimden yayınlanan kitapta çok hı. ayrıntılı bir şekilde yani notlar hepsi tespit edilmiş durumda nasıl gitti davalar filan. Bunların içinde eski ahimin eski yargıcı Rıza Türmen'in de hı hı. Ayim kararları nasıl uygulanmaz yani Avrupa İnsan Hakları'na uygulanmaz bak, uygulanır değil uygulan, uygulanmaz, evet. uygulanmaz Osman Kavala davası diye özel bir bölümü var ve sonuç olarak ayim ihlal kararı verirse bunun hükümet ve bakanlar komitesi üzerinde nasıl bir etkisi olur yerleşmiş statikoyu değiştirir mi bunu göreceğiz diyor. Osman Kavala bütün bu sorunların nedeni olduğu gibi sorunların çözümünün başlangıcı da olabilir şeklinde. Evet amin inşallah. Şimdi e, benzer bir e, e, süreç şimdi bu devlet denetleme kurulu yasasının içeriği de tamamen değişti biliyorsunuz. Ve e, idareye e, yürütmeye yani e, olağanüstü yürütmeye yetkiler veriyor. Şimdi bu yetkiler sonucunda aynı KHK'lılar için olduğu gibi bu yetkiler sonucunda işinden olmak durumunda olan Amerika Birleşik Devletleri'nde de aynı şey biliyorsunuz. İnsanlar da herhalde mahkemenin yolunu tutacaklardır deyip üç noktayla <gülüyor> devam edelim. Evet yani bu çok kaygı verici hukuksuzluk gelişmeleri dört bir tarafta var ama Mücadeleye devam deniyor. Öyle. Şimdi gelelim Gazze soykırımına. E, 31 Ocak'ta bu Lahey grubu olarak bilinen dokuz ülke e, toplandı. E, bunlar e, Belize, e, Latin Amerika'nın kuzeyindeki Belize ülkesi, Bolivya, Kolombiya, Küba, Honduras... Malezya, Namibya, Senegal ve Güney Afrika ee, ve Filistin'in kurtuluş davasını ilerletmek için hem ulusal hem de uluslararası düzeyde kolektif eylemler e, yapmak üzere. Bu e, ülkeler şu tarihlerde bulunmuş, e, bu toplantıyı da çağıran Progressive International e, biliyorsunuz bir sol, e, uluslararası bir sol kuruluştur. E, İlerici internasyonel evet. Evet. E, taahhütler Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından İsrail'li yetkililer hakkında çıkarılan tutuklama kararlarını uygulamak, uluslararası hukuku ihlal etmek için kullanma riski, kullanılma riskinin açık olduğu durumlarda İsrail'e silah, muhimmat ve ilgili teçhizatın sağlanmasını ya da transferini engellemek. Üçüncüsü de İsrail'e askeri yakıt ve silah taşımak için kullanılma riski olan gemilerin limanlarına yanaşın, yanaşmasını engellemek. Şimdi bu dokuzlu bu 9 dokuz ülke içinde bir tane hiçbir batı ülkesi yok e, gördüğünüz gibi. E, Filistin meselesine e, duyarlı olan, e, hassas olan e, Avrupa'da ülkeleri de kendilerine katılmaya davet etti. İşte bunları biliyoruz artık yani eğer yani seferinde de zikretmekte fayda var çünkü e, Avrupa bu, e, Filistin konusunda tek ses değil. Belçika bunlardan bir tanesi ya da Brüksel parlamentosundan yeni bir karar çıktı bu uluslararası ceza mahkemesi çağrıları ile ilgili yani tutuklanmaları gerektiği ile ilgili ikincisi Slovenya üçüncüsü İrlanda dördüncüsü de İspanya Yani bu dört ülke geriye kalan 20, 23 Ee, AB ülkesi arasında farklı bir yerde duruyorlar Filistin konusunda. Bakalım ne olacak? Tabii ortak karar çıkması falan çok zor. Yani İsrail bağlantılı alıp içerisinde ama e, Ömer... Şey evet yani esas itibariyle tabii tümüyle reddedenler bu Gazze meselesi başta Trump olmak üzere Trump Donald Trump'ın son açıklamaları artık Bax Trampana diyebileceğimiz bir hadde geldi. Yani Roma İmparatorluğu'nun evet. bütün Roma barışı deyip yeryüzündeki en büyük kitle katliamını gerçekleştirmesinden sonra şimdi çok tehlikeli bir yere doğru gidiyor ve her konuda yalan söyleniyor tabii değil mi? Valla şimdi bu önemli bir husus altını çizdiğin. Şimdi burada bir adam var. İşte, işte gene tek adam rejimi falan diyenler var gene şimdi su şeyle alakalı Amerika Birleşik Devletleri'nde olup bitenlerle alakalı. Ya bu tek adam rejimi falan değil bu çok adam rejimi. Yani gene baktım 77 milyon 300 bin ve onun küsüratı da vardır Amerikalı bu adama oy verdi ya. 77 milyon 300 bin. <gülüyor> yani hırsızın hiçbir, hiçbir suçu yok diye bir laf vardır ya. Yani 77 milyon 300 bin Amerikalı güle oynaya bu zır deliye oy verdiler. Hızır deli, hızır bile değil aslında, hızır akıllıdır biliyorsun, domuz demek. E, zır deli ve bu adama oy verildi. Yani ve hala söylediği yalanlara anında inanan, tabii öyledir diyen e, 77 milyon 300 bin insan var ya. Yani. ne nedamet falan geçir, getirmiş değiller yani. O güle oynaya, yani nereye artık gidiyorsak yani duvara mı, cehennemin dibine mi bilmiyorum ama yani bir facia. Yani ve, ve Amerika Birleşik Devletleri halkının, ahalisinin ekseriyeti Trumpçı. Dünyada da var, dünya kadar Trumpçı değil mi? Avrupa'da. Evet ama yani, yani, yani bu noktada bir şey söylememe izin ver. Robert Rahim 3 Şubat'ta inequality medyada, evet. Ee, evet. çıkan hoş bir yazısı vardı. Bakan, Robert hı hı. Eski bakan, çalışma bakanlarından ve gayet düş, ilginç yazılar da yazıyor düzenli olarak. Yani Trump'ın bu ticaret savaşı dünyadaki evet. başlattığı otoriter gücü ve oligarklar başlığıyla bir yazı yazdı. Yani evet başkan bir narsisist korkunç, kötücül bir narsisist ve sadist Kuvvet, kudret tutkusu da tükenmek bilmiyor diyor ve başkalarını yalvartıp kıvrım kıvrım kıvrandırmaktan zevk alıyor ama başka bir şey daha var diyor. Yani çok önemli bir şey var kendi gücünü çok daha büyük zenginliklerle takviye etme hesapları da yapıyor Amerika'nın milyarderleriyle Elon Musk ve diğer 13 milyarder dolar milyarderiyle rejimine yerleştirdiği beraber bir de 744 de sen genel rakamlar verdin ben de aşağı yukarı oy verenlerin binde biri kadarının 744 de başka milyarderle hı hı. Bir de 9.850 Amerikalı en az 100 milyonluk net varlığı olan insanlarla büyük bir işbirliğine geldi ve büyük bir imparatorluk oluşturuyordu. Hadi bakalım, hadi bakalım, hayırlı olsun. Fakat e, demin söylediğim 77 milyon 300 bin Amerikalı da Robert Rayhan anlattığı bu, bu, bu korkunç projeyi destekliyor. E, e, ama Trumpizm küresel bir gerçeklik tabi işte. Miley'i var. gitmeye gerek yok. Amerika yeter şimdilik. 37 evet. milyon adamdan bahsediyor. Ama, ama yani o zaman sadece hani yalanlar söyleyen birine bile bile hani Amerikan halkı oy veriyor şey olmuyor e, yeterli olmuyor herhalde ne? bütün dünya bütün dünyada benzer bir canım yani benzerleri var da şimdi evet, o yani bir demek ki lazım. küresel çünkü... sisteme dair bir şey çünkü Trump açık açık ben sistem ne anladığı belli değil Trump'ın özel az evvel, sizden önce onu konuşuyorduk çok belirsiz kavramlar kullanıyor Ama öte yandan da var olan bir takım sorunları da dile getiriyor. Yani Amerika işte çökmekte olan bir ülke falan diyor mesela. E bu doğru <gülüyor> bir yandan bakacak evet, olursa. Evet, yani evet. Daha doğrusu gerilemekte olan bir ülke olduğu doğru. Ama bunu bunun yönelttiği yerler tabii çok farklı Trump'ın. Şimdi yalnız başında da söyledik bu Gazze ile ilgili boşaltma operasyonu. İşte 2 milyon neyse 3 milyon Gazze'liyi oradan söküp atıp başka ülkelere e, transfer etmek, zorla yerleştirmek falan. Mesela bu doğmadan ölmüş olan bir projedir. <gülüyor> <gülüyor> yani, yani o kadar da uzun boylu değil yani e, Trump efendinin e, projelerinin e, e, efendim e, kabul oranı. Yani oradaki... E, Bütün ülkeler çıktılar. Hayır dediler işte az önce konuşuyorduk. Yani burada bir e, yani dünya çapında ki e, görüyoruz Kanada ve Meksika'da görüyoruz. Yani Kanada kim? ve Meksika Amerika Birleşik Devletleri'nin bir numaralı ortakları yani. Özellikle Kanada. E, ne oldu? Yani Kanada te tepki verdi ve tepki vermeye de devam ediyor ve edecek de öyle gözüküyor. Dolayısıyla yani bir... Yani en beklenmedik yerden e, muazzam bir e, direniş e, oluşuyor Trump'a karşı. E, ve bu böyle sürecektir yani. istediği kadar milyarder toplarsın, toplasın etrafına. Benim görüşüm budur. Evet. Ee, Ama yani... Geçelim. Evet Ömer. Yani bu... Latin Amerika ülkelerinde filan fevkalade anlaşmalarda korkunç şeyler yapıp göçmen mesela Guantanamo'ya binlerce insan gönderiyor filan. Bu da gerçekleşiyor. Yani elindeki melanet kat sayısı öyle az buz değil tabi yani. çok Dünyanın en güçlü ülkesinden bahsediyoruz. Evet. Ama... Ama diğer taraftan da yani şunu unutmayalım. ya Belki hakikaten bir olumlu bir, bir kelam etmek gerekirse. Yani 1962'den beri orada Küba diye bir ülke var. <gülüyor> tamam mı? Burnunun dibinde. Amerika Birleşik Devletleri ve hala orada. Ve her şeye rağmen de orada. Yani o yeter yani. Küba'nın oradaki varlığı yeter açıkçası. Yani bir bakalım. Bu, bu pilav daha çok su kaldırır. Ee, önümüzde bir, birkaç dakika kaldı. Suriye Britanya ve Danimarka'yla ve ilgili bilgi, bilgi vereyim telegrafik şekilde şimdi 13 Şubat'ta gelecek hafta Perşembe günü Paris'te Suriye zirvesi toplanıyor. Hmm. Evet Fransa çağrılı çağırıyor bütün dünya orada olacak tabi. E, e, trafik muazzam hızlandı. E, Riyad e, da gitti, e, Ahmet Şahra, Ankara'ya geldi biliyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri aracılığıyla bu Kuzey Doğu Suriye özerk yönetimi ile Şam açıkça artık diyalogda ve aracı Amerika Birleşik Devletleri. Bir, bir dolu pürüz var tabii, ademi merkeziyet konusu şu bu ama konuşma sürüyor. Artı bu 13 Şubat e, zirvesine dün akşam resmen e, Fransız Dışişleri Bakanlığı e, Kuzey Doğu Suriye özerk yönetimini davet etti. E, bunu buraya e, not edelim. Not edeyim, evet. Britanya e, ile ilgili bir ilginç komik bir haber var. Bu e, Brexit'ten bu yana yapılan neredeyse bütün oylamalarda ay biz tekrar Avrupa Birliği'ne girelim e, çıkıyormuş. <gülüyor> Ondan sonra. Evet. Ve son olarak da gene AB bağlantılı bir e, haber. E, Kanada ve Danimarka'nın, Danimarka AB üyesi biliyorsunuz, bir e, kilometre 200 metrelik bir e, sınırı varmış. Hans Adası diye bir adada. Evet. Yani... E, i̇yi de e, bu ne demek? E, bu Territorial Continuity demek yani e, topraksal devamlılık demek e, ve teknik olarak Avrupa Birliği'ne girebilir Kanada demek. <gülüyor> e, i̇yi girsin. E, Bekliyoruz. Evet, konuşuluyor. Konuşuluyor zaten. Konuşuluyor. <gülüyor> evet. durum budur. E, pekala. O zaman izninle hemen şarkıyı takdim edelim sana evet. sunacağımız e, bu genellikle yalanların biraz attığı kanaatindeyiz biz e, öyle, ben ben öyle hissettim Özdeş de katılıyor bana bilmiyorum sen fark ettin mi çok yalan varmış gibi geliyor ona uygun bir şarkı seçtik Three Dog Night grubunun meşhur Liar şarkısı var e, o <gülüyor> Onu seçtik. Corey Wilson de doğum günü aynı zamanda. Amerika'da solistlerden, 3 solistinden biri Three Dog Night'ın. Ve avaz avaz yalancısın yalancı diye bağırıyorlar. Bari bunu, <gülüyor> bunu dinleyerek <gülüyor> vakit geçirelim. Evet baş geçirelim. Bu, bu bir jingle olsun zaten. <gülüyor> evet zaten var jingle'ımızda bu konuda. Yelena. <gülüyor> görüşmek görüşmek üzere. üzere. Teşekkür ederiz.